Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina ve nebiyyina ve şefi'ina ve habibina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok muhterem kardeşlerim Yine hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Ve hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum Rabbimden İyilikler ve güzellikler niyaz ediyorum ve de hayırlı geceler temenni ediyorum. Rabbim dünyada ve ahirette iyilikte ve iyilerle beraber kılsın cümlemizi inşallah. Sözlerimizin başında yine yüce kudrete Allah'ımıza hamd ve senaların en mükemmelini arz ediyor. Vahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de sayısız salat ve selamımızı en mükemmel salat ve selamlar olarak arz ediyoruz. Rabbim yüce dergahında kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim geçen hafta sohbetimizin sonunda müminin güzel ahlakını yaşantısını Rabbine karşı kulluğuna olan dikkatini, dünya hayatını dolayısıyla ahireti nasıl mamur edeceğini beraber görmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Geçen haftaki sohbetimizin sonunda dedi ki, mümine yakışan borçsuz yaşamaktır. Borçlara girmemektir. Fuzuli yere, sebepsiz yere borçlu yaşamamak hele hele ölürken Borçlu ölmemektir. Hem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin buyurdukları gibi, hem mümin için dünyada güzellik, hem ahirette huzur ve sükunun kaynağı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bir zata nasihat ediyorlarmış. Sahabeden bir zat ben de diyor oradan geçiyordum, muttali oldum. Buyuruyordu ki Efendiler Efendisi, اَقِلَّ مِنَ الذُنُوبِي يَهُنَ عَلَيْكَ الْمَوْتِ Günahkar olma, günahlara girme, ölümün kolay olur. Günahsız insan, temiz insan Allah'a uçarken kolay uçar. Dar-ı beka'ya intikal ederken rahat geçermiş. Daha önce bir başka vesileyle ben sizlere söylemiştim. Hem geçen haftalarda buna benzer bir hadis-i şerif geçti. Çok da eski sohbetlerimizde de yine geçti. Hatırlayacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müminin çilesi, sıkıntısı dünyadayken kendisine verilir buyuruyorlardı hatırlayacaksınız. Yani müminin sıkıntısı dünyadadır. Daha evvelki sohbetlerimde şunu söylediğimi hatırlıyorum. Cenab-ı Hak dünyada çile veriyor, keder veriyor, mümin kulunun günahlarını affediyor veya affettiriyor o sıkıntılara sabrı vesilesiyle. Eğer bir şeyler kalacak olursa deniliyor, üstadlarımız, alimlerimiz öyle söylüyorlar. Ölümü o kişinin biraz zor olunmuş. Ondan sonrası mümin için rahmet, bereket, güzellik Cenab-ı Hak hazretlerinin cennet ve nimetleri olur. Onun için aleyhissalatü vesselamın bu nasihatini unutmamalı ve de günahlarımıza tövbe etmeli, istiğfar etmeli. Günahların olmasın, günahlara girme, günahları iyice azalt, ölüm senin için kolay olur, olur buyuruyorlar aleyhissalatu vesselam. İlerleyen dakikalarda söyleyecektim ama yeri geldi, şimdi söylüyoruz bu nasihati. Ve akillemine mineddeyin ta'işhurran, borcu azalt, borçsuz yaşa, hür yaşarsın buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yani değerli kardeşlerim bir insana borcumuz olsa onunla karşılaşmaktan çekiniriz değil mi? Veya bir dükkana borcumuz olsa ödeme imkanımız da yoksa oradan geçmemeye çalışırız, yolu değiştirmeye çalışırız. Neden? Borçluyuz çünkü karşı tarafa karşı mahcubuz. Mümin... Onun için tavsiye ediyoruz. Mümin sebepsiz yere borçlanmamalı. Borçlanmamalı. Bugün bu konuyu güzelce tahlil etmeye çalışacağız. İnşallahurrahman. Geçen haftaki sohbetimizin... Sonunda bu konuya iki hadisi ile temas etmiş ve de meselenin ciddiyetini siz değerli kardeşlerime aktarmıştım. Ama söylenilmesi gereken bazı şeyler var daha demiştim. Onları da rahman bugün tamamlamaya çalışacağız. Hani hatırlayacaksınız şu mesele önemine binaen tekrar etmek istiyorum bir defa bu arada telefonlar aldım kardeşlerimden sohbetlerden sonra zaman zaman telefonumu bulabilen bilen kardeşlerim işte 90 kalan tarafları veya anlayamadıkları tarafları benimle istişare etmeye çalışıyorlar ben de elimden geldiği dilimin döndüğü kadarıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyorum mesela bir kardeşim diyor ki yani hocam bizim borcumuz var şimdi biz, biz hakikaten perişan bir halde miyiz bizim dünyamız ve ahiretimiz husran mı, karanlık mı? Bak bugün onu, bu meseleyi tahlil edeceğiz beraberce inşallahurrahman. Ama resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri konunun üzerinde çok ciddiyetle duruyorlardı. Hani hatırlayacaksınız Efendimiz böyle inen vahyin, gelen haberin tesiriyle Subhanallah, Subhanallah demişlerdi. O gün Allah'ın Resulü'nün bu ciddi halinden, üzüntüsünden ve kederinden sormaya Cesaret edemedim. Ertesi gün sordum kendisine. Ya Resulallah niye öyle, niye öyle üzünlendiniz, kederlendiniz? Buyurmuşlardı ki Efendimiz borç meselesi. Ümmetimin borç meselesi bana gösterildi veya duyuruldu veya ümmetimin borcu sebebiyle, borçlu olan müminler sebebiyle öyle kederlendim. Ve şöyle buyurmuşlardı hatırlayacaksınız. Nefsim kudretin... Elinde olan nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi Allah yolunda öldürülse tekrar dirilse yaşasa tekrar ölse Allah için ölse şehit olsa yani tekrar dirilse tekrar şehit olsa ama üzerinde borç varsa o borcu ödenmediği müddetçe cennete giremez buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktayı bu noktayı tam izah edemeden sohbetimizi tamamlamıştık ve de demiştik ki Rabbim bize borçsuz bir hayat nasibesini inşallah. Değerli kardeşlerim tabii borca girmek insanlık halidir. Olabilir. Olabilir. Ama resul sallallahu aleyhi ve sellemin müteaddit yani birçok hadisi şerifinden anlıyoruz ki mümin borca girdiği zaman onu mutlaka ödemeye niyet edecek. Gönlünden kalbinden bu benim üzerimde bir kul hakkıdır. Ben bunu mutlaka ne yapıp yapmalı? Hani Anadolu'muzun bir tabiri var. Yemeyip İçmeyip borcu ödemek lazım. Hani yemedim yedirdim, içmedim içirdim, giymedim giydirdim derler ya büyükler. Borçlu olduğumuz insana karşı da bizim böyle bir mesuliyetimiz var. Eğer zaruretten dolayı bir borca girmişsek mutlaka o borcu ödemeye niyet etmeliymişiz. Hoca kardeşlerim bu konuyu cemaatlerine anlatacaklarsa eğer et terhibi ve terhibin Gerekli bölümüne baksınlar inşallah Urrahman İkinci cilt işte 500. sayfalar Veya 580'e doğru 600. sayfalar Civarında bu konular Ticaretle ilgili konular işleniliyor Ben de bugün Bazı değişik konulara temas etmeye Çalışacağım değerli kardeşlerim Ama aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki Bir kişi borca girdiği halde Borcunu sadakatle Ve samimiyetle Allah biliyor ya her şeyi ödemeye niyet ederse Cenab-ı Hak Hazretleri o kula borcunu ödettirir. O kula borcunu ödettirir. Yoksa eğer yoksa ödemeye niyeti yoksa Rabbim muhafaza buyursun. Ben bir zamanlar Konya'da birinci organize sanayi camiinde aldım. Zaman zaman yeri gelince sizlere mesleğimle hayatımla ilgili bazı hatıratı aktarıyorum değerli kardeşlerim. Baya e, önemli de bir kişiydi. Bir zat benim o camimin mıntıkasındaki bir fabrika ile büyük bir iş pazarlığına girerler. O pazarlık esnasında o kendine göre mühim olan kişi yanında iki tane de elemanı vardır. Beraber pazarlık etmişler onlardan bir tanesi sonradan benim yanıma geldi değerli kardeşlerim oradan ayrılmıştı bazı sıkıntılar oldu bazı problemler oldu bazı çileler çektiler hesaplar soruldu kanuni yönden onlara Allah korusun bazı, bazı sorular soruldu filan da hocam demişti zaten bu zatın bu borcu ödemeye niyeti yok rakam çok büyük bir rakam çok büyük bir rakam tabi ben de bilmiyorum ama yapılan iş çok büyük çünkü Arabaya bindik diyor, pazarlığı yaptıktan sonra arabaya bindik giderken dedi ki diyor, birinci taksidi öderiz, ondan sonrasının üzerine yatırız. Ödemeyiz yani dedi diyor. Rabbim muhafaza buyursun. Bu adam Allah'a inanıyor. Bu kişi ahirete, in ahirete de inanıyor. Ama... Nasıl bir, nasıl bir Allah inancı, nasıl bir ahiret inancı doğrusu ben anlayamıyorum. Anlayamadığım için de size izah etme imkanına sahip değilim değerli kardeşlerim. Yani göz göre göre diyor ki, birinci taksitlerini öderiz, sonra büyük rakamlar, çok büyük rakamlar, 3 lira, 5 lira, 10 lira, 1000 lira değil, çok büyük rakamlardı. Sonra diyor, onun tabiriyle söylüyorum, sonra üzerine yatırırız bu borcu. E öbürü ne yapacak? Hani... Çobanın dediği gibi Ömer İbni Abdülaziz'in hikayesini anlatmıştım ben size daha önce. Çobanın dediği gibi peki Allah ne olacak? Peki Allah ne olacak? Biz Allah'a inanmıyor muyuz değerli kardeşlerim? Biz mahşere inanmıyor muyuz? Biz hesaba inanmıyor muyuz? Bu yerin üstü bir gün altı ile değişmeyecek mi? Nasretin hocamızın dediği gibi Allah'ın huzurunda durup da hesap vermeyecek miyiz biz? Allah'a ve ahiret gününe inanan hani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mühim meselelerde Allah'a ve ahirete inanan şöyle yapsın böyle yapsın tembihlerde bulunur ya biz Allah'a ve ahirete inanmıyor muyuz? Nasıl söyler bir insan bunu? Rabbim muhafaza buyursun. Eğer ödemeye niyet ederse diyor aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak borcunu ödettirir ama baştan daha ödemeye niyeti yoksa Hani bazen adam borçlanıyor, ondan sonra alabilirse alsın benden diyor. Böyle bir niyeti, kötü bir niyeti varsa mahşer yerine gelirken aynen o parayı çalmışçasına hırsız olarak gelir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifler bu konuda en açık şekliyle meseleyi anlatıyor. Eğer Allah'ın huzuruna geldiği zaman mahşer gününde hesaplaşma gününde eğer borcunu hakikaten ödeyememişse durum ayrı onu biraz sonra izah edeceğim. Ama borcunu ödeme imkanı olduğu halde ödememişse ya hesenatından iyiliklerinden ve güzelliklerinden varsa buyuruyor aleyhissalatü vesselam alınır o zata verilir. Eğer vereceği iyiliği kalmamışsa diğer kul borçlarında olduğu gibi bu tarafın günahlarından yani alacaklının günahlarından ne kadar alacaksa ne kadar alacağı varsa karşı tarafın üzerine yüklenir onun için onun için aman ha kardeşlerime tavsiye ediyorum sebepsiz yere borca girmeyin borca girmişsek eğer bir şeyi taksitle almışsak ben zaman zaman cemaatime camide de öyle söylüyorum yani herhangi bir şey alacaksınız eve buzdolabı alacaksınız çamaşır makinesi alacaksınız halı alacaksınız her neyse taksitle almayın kullara borçlu kalmayın Biriktirin o parayı Biraz daha sabredin 6 ay mesela sonra alın ama Peşin alın Hem daha ucuza alırsınız Hem de kimseye karşı borcunuz olmaz Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hazretlerinin Buyurdukları gibi hür yaşarsınız Hür yaşarsınız Evet Kainatın efendisi Borçlu yaşamamamızı Öyle olunca hür olacağımızı Bize duyuruyorlar eh bunu inşallah hani dedelerimizin tabiri var ya kulağımıza küpe olarak takalım aleyhissalatü vesselamın bu tavsiyelerini asla unutmayalım müftülükte fetva nöbetlerinde duruyoruz bazen hanım kardeşlerimiz geliyorlar mesela biz ayrıldık hocam ama eşim benim mehrimi vermedi diyor veya ee, hatta öleleri geliyor ki değerli kardeşlerim böyle bir ayrılık havası hissettiği zaman İş ayrılığa doğru gidiyor. Bir hile ile veya işte Allah korusun zorla elinden mehrini alıyor. Hanımcağıza ait olan ziynetlerini filanlarını falanlarını. Ondan sonra diyor ki hadi istediğin yere git ne yaparsan yap. Bu katiyetle kul hakkıdır ve de zulümdür. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Eşinin mehrini ödemeyen kişi yine ettergibi ve terhibte 602. cilt 602. sayfadaymış. Arzu eden kardeşlerim baksınlar tabi Arapça olan efendim nüshada. Eşinin mehrini ödemeyen kişi sanki zina etmiş gibidir diye buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Mehir zinadan çok Allah korusun özür düzeltiyorum. Mehir nikahtan doğan bir hak ya. Bir kişi bir hanımı nikah ettiği zaman ya arasında aralarında kararlaştırdıkları mehri veya en azından mehri misil dediğimiz mehri mecburen verecek ya ona borçlu ya kocası eğer eşi halal eder hakkını verir, ben hakkımdan vazgeçtim der veya sonra onun zaruri ihtiyaçları halinde verir, isterse alır, emanet olarak verebilir, dilerse almaz. O ayrı bir şey ama zulmen vermeyecek olursa, herhangi bir ayrılık halinde veya hayatında aleyhissalatu vesselam eşi istediği halde vermeyecek olursa sallallahu aleyhi ve sellem sanki zina etmiş gibidir. Yani büyük günah işlemiştir. Karısının eşinin ...hakkını vermemiştir diye buyuruyorlar... ...hile yapmıştır... ...karşı tarafı aldatmıştır... ...öyleyse böyle bir vebalede girmeyeceğiz... ...çünkü o da bir borç... ...o da bir borç... ...değerli kardeşlerim... ...bu konularda dikkatli olacağız... ...inşallahurrahman... ...Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin... ...huzuruna bir cenaze getirilmişti... ...diyor kitaplarımız... ...Resulullah... ...borcu var mı bu kişinin diye sordular denildi ki evet ya Resulullah bu arkadaşımızın maalesef borcu var. Buyurdular ki inna cibril lenehani an usalli ala men alayhi Borcu olan bir kişinin cenaze namazını kıldırmamı üzerine cenaze namazını kılmayı kardeşim Cibril bana yasakladı diye buyurdular ve cenazesinin namazını kıldırmadı Aleyhissalatu vesselam efendimiz Vesselam. Demek ki mesele önemli. Düşünebiliyor musunuz? Alemlere rahmet olarak gönderilen ve ümmetinin üzerine fevkalade rahmeti ve şefkati olan hele hele onların ölümleriyle, ölümden sonraki hayatlarıyla, ahiretleriyle, hesaplarıyla, efendim mizanlarıyla, cennete girmeleriyle fevkalade ilgilenen Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü affettirecek. Resulullah bir kişinin cenaze namazını kıldı mı o kişi affolunmuştur doğrudan cennetedir Allah'ın izniyle fakat kul hakkının ve borcun önemine binaen aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri kılmıyorlar cenaze namazında kıldırmıyorlar ve Cebrail kardeşim bana borcu olanın cenazesinin namazını kıldırmayı yasakladı diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri şimdi Yine bir cenaze getirilmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sordular Borcu var mı bunun tam cenazeye doğru gidiyordu Böyle aleyhisselatü vesselam namazını kıldıracaktı Cenaze namazını Borcu var mı diye sordu Evet ya Resulallah denildi aleyhisselatü vesselam Geri döndüler Bir başka hadise bu bir başka hatıra O arada Ebu Katade Radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Ya Resulallah, ben bu kardeşimin Borcunu üstleniyorum onun adına Ben ödeyeceğim diye Borcu yüklendiler Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Geldi o zatın cenazesinin namazını Kıldırdı Ertesi gün Aleyhisselatü Vesselam soruyor Bakınız sadece kıldırmakla da kalmıyor Efendimiz soruyorlar Ebu Katadi'ye Kardeşin borcunu ödedin mi? Ne yaptın? Dün üstlenmiştin Ben ödeyeceğim demiştin Tekeffül etmiştin Henüz ödeyemedim Daha dün öldü Dur bakalım ya Resulallah sanki Daha henüz vefat etti Dün vefat etti ya Resulallah. Ödeyeceğim nasıl olsa Aleyhisselatü Vesselam Hayır buyurdular Razi olmadı Razi olmadı Bir an evvel ödemesini istedi Aleyhisselatü Vesselam Ertesi gün Üçüncü gün Tekrar gördüler Ve tekrar sordular Kardeşin borcunu ödedin mi? Evet ya Resulallah. Söz vermiştim. Kardeşimin borcunu ödedim diye buyurdu Ebu Katade radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Şimdi vücudu soğudu, rahatladı. Şimdi ateşten kurtuldu diye buyurdular aleyhissalatü vesselam. Yani biraz evvel söylediğimiz cennete şehit bile giremiyorsa borcu ödenmeden e sıradan ölenlerin hali daha daha önemli, daha ciddi. Onun için Dikkatli olalım diye tavsiyede bulunuyorum. Yine bir defasında da Cenabı Ali radıyallahu anhu efendimiz Hazretleri bir kardeşinin borcunu yüklenmiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle birbirlerine merhametli. Hani ruhama u beynehum aralarında birbirlerine şefkatle ve merhametle muamele ederler diye buyruluyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Yine böyle bir kişi borcuyla vefat etmiş. Belli ki Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine cenazesinin namazını kıldırmayacak. Bu defa da Hazreti Ali radıyallahu Anhu Efendimiz ya Resulallah bu kardeşimin borcunu ben yükleniyorum diye buyuruyorlar. Ben tekefül ediyorum. Ben ödeyeceğim bu kardeşimin borcunu. Keşke bizde böyle şeyler yapabilsek değerli kardeşlerim. Keşke keşke bizde böyle borçlar ödeyebilsek. Hatta fazilet odur ki haberi olmadan Olur ya insanlık hali. Yani bir zaruret sebebiyle borca girmiştir bir kardeşimiz. Bunlar eskiden çok olan şeylermiş. Bugünün dünyasında maalesef emanet bile vermekten, karzahasen bile yapmaktan çekiniyoruz, sakınıyoruz. Kardeşlerimize maalesef yalan söylüyoruz, yanlış söylüyoruz. Yok diyoruz, kasamızda paramız olduğu halde borç vermiyoruz. Tabii bu konuya geleceğim, yani insanımızın da bu konuda kabahatleri var. Biz insanları korkuttuk. Biz insanları mağdur ettik. Aldık, vermedik. Onlar da bir daha sefere vermediler tabii değerli kardeşlerim. Ama Hazreti Ali radıyallahu Hazretlerinin hatırasını tamamlayalım. Ali sallallahu aleyhi onun bu borcu ödeyi verdiğini görünce ona nasıl, nasıl dua ediyorlar? Cezakallahu hayran. Allahu Zülcelal Hazretleri seni bütün hayırlarla mükafatlandırsın. Arapçada Resulullah'tan da duyuyoruz, sahabeden de duyuyoruz. Arapçada da bugün hala geçerli dualardan birisi budur. Bir kardeşinize bir şey ikram ettiğiniz zaman, bir iyilik yaptığınız zaman, ona bir şeyde yardım eli verdiğiniz zaman "Cezakallahu hayran كثيرا" e, veya "Cezakallahu e, hayral ceza." Allah sana verilen mükafatların en hayırlısı ile karşılık versin. Veya sana Cenab-ı Hazretleri çok mükafat versin diye böyle dua ederlerdi. Doğrusu hatırladığım zaman söylemem gerekiyor. Babacığım da mesela abdest aldıktan sonra havlu tutardım kendisine. Böyle dua ederlerdi. Cezakallahu anna al ceza ve ahsan el ceza ve ekmel el ceza ve atib bel ceza böyle çoğaltırlar ve dua ederlerdi. ederlerdi. Cenabı Hak Hazretleri onların dualarının tecellilerini üzerimizde daim kılsın. Ruhlarının bereketi üzerimizde daim olsun diye Rab'imden niyaz ediyorum. Biz de yavrularımıza, evlatlarımıza böylece dualar etmeliyiz. Dualar etmeliyiz. Çünkü onlar bizim vücudumuzdan birer parça, ruhumuzun efendim, ruhumuzun parçaları, bedenimizin, varlığımızın parçaları. Onlar olmadan biz olmayız. Onun için Efendim onlara böyle hep hayır dua etmeliyiz. Ve de onları hizmete alıştırmalıyız değerli kardeşlerim. Gençlerden beni dinleyen varsa, yavrulardan beni dinleyen varsa, babanızın, annenizin hizmetini ganimet bilin, fırsat bilin, onlara hizmet edin. Dualarını alın, dualarını alın. Resulullah da böyle dua etmişlerdi. Anne ve babalara söylüyorum siz de evlatlarınıza böyle dua edin. Cezakallahu hayran kethira. Cezakallahu Allahu hayır al ceza yani Allah seni en hayırlı mükafatla mükafatlandırsın fekkallahu rihaneke kema fekekte rihanehih kardeşinin sıkıntısını derdini çilesini kaldırdığın borcunu ödediğin gibi Cenab-ı Hak da senin, senin sıkıntılarını kaldırsın ya Ali diye aleyhissalatü vesselam hazreti Ali Efendimize böyle dua ediyorlar Hiç, hiçbir iyiliği boş bırakmıyor aleyhissalatü vesselam peşinden de buyuruyorlar ki bir kişi Hz. Ali Efendimiz'e böyle söyledikten sonra Efendimiz buyuruyorlar ki bir kişi borçlu ölürse borcu sebebiyle o borç ödeninceye kadar hapistedir, ateşte rehin alınmıştır. Eğer bir kişi kardeşinin borcunu ödeyiverirse Allah da onun borçlarını Cenab-ı Hakk'a karşı olan borçlarını öder yani affediverir, affediverir. Sahabe-i İkram efendilerimiz hemen orada sordular. Ya Resulullah bu sadece kardeşimiz Ali için mi? Yani o bir başkasının borcunu ödediği için mi Cenab-ı Hak ona böyle rahmetiyle muamele eder? Aleyhisselatü Vesselam hayır buyurdular. Bütün müminler için böyledir. Herhangi mümin herhangi mümin kardeşinin borcunu ödeye verecek olursa Cenab-ı Hak da onun günahlarını affeder. Doğrusu e, alayım mı almayayım mı diye tereddüt ettim değerli kardeşlerim ama Rahman faideli olur, Rabbim razı olur. Hadis kitaplarımızda bir hadisi şerif var. Zayıf bir hadis şerif ama. Zayıf hadisleri bilebildiğim kadarıyla, hatırlayabildiğim kadarıyla genellikle sohbetlerimde söylüyorum. Ve de sohbetlerimde ben hep sahih hadisleri seçmeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Tabi fada ile amalde zayıf hadislerle de edilebilir denilmiş. Ama ben yine de bu hadis zayıftır diye söylüyorum. Arzu eden kardeşim amel edebilir. Dileyen kardeşim bu hadis-i şerif zayıfmış. Bana sahih hadisler yeterde diyebilir. O hadiste şöyle bir haber geliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki, şu üç şeyi yapan cennetin sekiz kapısından hangisinden isterse girer. Dediler ki ya Resulallah, neymiş onlar söyleyin de onlarla amel edelim. Bir, her vakit namazdan sonra kim... 10 defa İhlas Suresi'ni okursa. 10 defa kulhuvallahu ehad. Farz namazlardan sonra. Tamam mı efendim? Hani tesbih çekiyoruz ya. Ayet el Kürsi'yi okuduğunuz zaman arkasından vaktiniz varsa, zamanınız varsa 10 İhlas'ı okuyun. Hadis-i şerif zayıf ama müjde de muhteşem. Kaldı ki 10 i̇hlas şerifi okumaya dair sahih başka rivayetler var. Onun için ben de cemaatime duyuruyorum, siz kardeşlerime duyuruyorum. Sonra katilini bir kişi affedecek olursa, yani e, ya diyetini affedecek olursa veya kendinin Allahu alem öyle anlıyorum bir kişi katilini nasıl affeder? Eğer eğer ahirette affederse zor bir iş tabii olabilir böyle düşünülebilir. Dünyadayken yaralı kalmıştır karşı taraftaki mutlaka ölümüne kastettiği halde onu affetmiştir veya işte evlatları e, varisleri. Mirasçıları Diyeti affederlerse Allahu Alem diyerek söylüyorum Katilini affederse Cenab-ı Hak Hazretleri Ona da bu imkanı verir Bir de bir kişi bir mümin kardeşinin Gizli borcunu Bir borcunu gizlice Ona haber vermeden ödeyi verirse Biliyor ki Ahmet'in Mehmet'e borcu var Gidiyor diyor ki kardeşim Ahmet'e söyleme Tamam mı defterden sil Ben Ahmet'in borcunu sana ödüyorum Ne güzel Ne güzel bu selef ahlakıdır. Bu Allah dostlarının ahlakıdır. Bu güzel insanların ahlakıdır. Mahcub olmasın bana karşı e, düşüncelerinde rahat olsun diye kendisine de söylemiyor. Söylenildiği zaman ne olur? Söylenildiği zamanda da olabilir bir şey olmaz ama bazı hassas insanlar bu konuda dikkatli oluyorlar. Mesela zekat meselesinde de böyle anlattık daha evvel. Zekatı bir kişiye verirken diyor ki alimlerimiz eğer zekat almaktan rencide olacaksa yani verilen kendisine verilen yardımın zekat olduğunu bildiği zaman rencide olacaksa bu zekattır demeyebilirsiniz. Aslında ben her zaman söylüyorum. Eğer bir kardeşimize Cenab-ı Hak Hazretleri zekat alması için bir kapı açmışsa Yani maddi durumu iyi değilse o ona Allah'ın taksimidir Cenab-ı Hak Hazretlerinin emriyledir Benim aldığım maaş kadar belki çok daha temiz Belki çok daha hayırlı Belki çok daha güzel O fakir kardeşimin hakkıdır Çünkü zenginin malında o kırkta biri ayıran alemlerin Yüce Rabbidir her şeyin sahibi de Rabbimiz değil mi? Onun için fakir kardeşlerimizin bu, bu zekat konusunda sıkılmalarına hiç gerek yok. Rabbim bana bunu gönderdi deyip rahatlıkla almalılar. Tabii çalışıp da zengin olup zekat vermek daha güzel. Ama çalıştığı halde imkanı yoksa ne yapsın? Müminin diğer mümin kardeşi üzerindeki hakkıdır. Zenginse kırkta bir malının kırkta birine zekatını verecektir. Onun gibi bu üç şeyi gerçekleştiren cennetin sekiz kapısından birden girmeye hak kazanacaktır yani hangi kapıya gelse buyur diyeceklermiş hangi kapıya gelse buyur diyeceklermiş peki sordular Allahu Alem Ebu Bekir'in Sıddiq radiyallahu aleyhi hazretleri peki bunların üçünü de birden mi yapmak lazım birini yapan giremez mi ya Resulallah diye sorulduğu zaman birini de yapsa bir mümin cennetin sekiz kapısından girmeye hak kazanır diye buyurdular öyleyse devam ediyoruz Namazlardan sonra 10 on ikhlas, 10 on Allahu ehad okumaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz değil ama yeri gelmişken söyleyeyim değerli kardeşlerim. Orada vaktiniz varsa hani tesbih dualarımızı okurken ayetül kürsüyü okuyoruz ya. Ayetül sonra mutlaka hiç olmazsa, çok darsa zamanınız 3 ihlas, felak, nasıda okuyun. Ama bu hadisi şerifle amel etmek isteyenler 10 kul huvallahu okuyacaklar. Ondan sonra da kul e'udhu bir felak, kul e'udhu rabbil nasıda okuyun. iznillah Allah'ın katından gelen şifalar sizin üzerinize olur. Sonra tesbihinizi çekin, sonra da duanızı edin. Evet bunu da böylece hatırlatmış oldum değerli kardeşlerim. Ebu Said'in el-Hudriyye radıyallahu anh hazretlerinden bir rivayet var. O da tatlı bir rivayet. Önemli bir rivayet. Ensardan bir zat gelmiş. Yani peki hocam bizim borçlarımız var. Nasıl ödeyeceğiz bunları? Bir yandan çalışacağız, bir yandan da dua edeceğiz inşallahı rahman. Şimdi ben zaman zaman söylüyorum sohbet otururken yanınızda bir kalem defter olsun bir şeyler bir şeyler not alın oraya diye. Kardeşlerime yazdırdım alt yazı olarak girecekler inşallahürahman. Şimdi ben size bir dua öğreteceğim. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri bu duayı sahabeyi kiram efendilerimize talim ediyorlar. Tamam mı efendim. Eğer kardeşlerim beni dinliyorlarsa bu duayı altyazı olarak girsinler inşallah. O Rahman daha önce onlara vermiştim. Ensardan bir zat Ebu Umam radıyallahu anh Femiz hazretleri namaz zamanı da değilmiş mescide gelmiş böyle kederli mağmum bir halde eskilerin tabiriyle üzüntülü duru, duruyor orada mescitte düşünüyor. Düşünüyor. Ne yapsam acaba diye. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri görüyorlar kendisini. Hayırdır bu namaz zamanı da değil Ne işin var burada ya Rasulullah Borçlar üzerime çok geldi de Onun için kederliyim Üzüntülüyüm ne yapayım diye Böyle mescide attım Kendimi filan diyor Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki sana bir dua öğreteyim ki Sabahta da akşamda O duayı okuduğun zaman Cenab-ı Hak Hazretleri borcunu ödesin Ödetsin sana ister misin Ya Resulallah tam işte ben onun için gelmiştim Demek istediler o dua şu efendim Allahümme al hazan al al bu dua böyle dursun sizlerde yazın inşallah bütün bütün dua kitaplarımızda hemen hemen var. Sabahleyin ve akşamleyin. Evden çıkarken filan da okuyun bunu. Evden çıkarken de okuduğunuz zaman hem borçlarımızın ödenmesinde faydalı hem de bizi bir izinle akşama kadar korur. Aleyhissalatü vesselam bu duayı tavsiye ediyorlar o, Ebu Ümame radiyallahu anh Efendimiz Ya Rabbi Allahumma inni min e minel hemmi vel hazen Ya Rabbi kederden ve üzüntüden bütün sıkıntılardan sana sığınırım Allah'ım. Arzu edenler böyle Türkçesiyle de dua edebilirler. Ama ben Arapçalarını da veriyorum ki becerebildiğimiz kadar ezberleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıktığı şekil daha tatlı bir şekil. Daha hoş bir duanın Arapçasını öğrenip de öylece okumak daha tatlı oluyor, daha hoş geliyor. Evet, ve euzu bike minel acizi vel kesel, ya Rabbi acizlikten ve tembellikten de sana sığınırım. İkinci cümle böyle. Üçüncü cümle Ve eûzü bike minel buhli vel cübün Cimrilik ya Rabbi Allah'ım Cimrilik ve korkaklıktan da sana sığınırım ya Rabbi. Dördüncü ve son cümle Ve eûzü bike min galebeti deyni ve kahre rical Borç yükünün altında kalmaktan Ve insanların kötülüklerinden ihanetlerinden, zulümlerinden de sana sığınırım ya Rabbi. Sana sığınırım ya Rabbi. Kederden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçların altında mağlup olmaktan ve insanların zulmüne uğramaktan alemlerin yüce Rabbine sığınmış oluyoruz. Bu duayı ezberleyin inşallah değerli kardeşlerim. Dediğim gibi sağlam olan rivayetleri size getirmeye çalışıyorum. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesine böyle tavsiye ediyorlar. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel buhli vel cübün ve a'udhu bike min galebeti deyni ve kahri rical. Bu duayı bize üstadımız hocamız ta Mekke'de talebeyken 1980'li yıllardan ezberletmişlerdi. O günden bugüne Unutmamaya çalışıyorum ve evden çıkarken diğer dualarımın içerisinde bunu da mutlaka okuma gayret ediyorum değerli kardeşlerim. Ve siz değerli kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Sonra böyle e, borçları olan kardeşlerimiz Ali İmran suresinin, bunu da not alın, Ali İmran suresinin 26. ve 27. ayeti kerimelerini de bolca okusunlar. قُلِ اللّٰهُمَّ Mulkü لِكَ الْمُلْكُتُبُ baştan alıyorum esen diyerek kulillâhumme mâlikel mulk tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyadikal hayr inneke alâ kulli ve min el filleyl, ve min men bi hisab Ali İmran suresi 26. ve 27. ayeti i kerimeler. Büyüklerimiz bize şu duayı da öğretmişlerdi. Bunu da ileride yazalım da öğrenin inşallah. Bakın ekranda hala duruyor. Bu bu şey boyunca dursun inşallah. Yazamayan kardeşlerim rahat yazsınlar. Bir dua daha var resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına benzer bir dua olarak büyüklerimizi almışlar. Allahumma agnini bi halalike an haramik. Müthiş bir dua. Muhteşem bir dua. Ya Rabbi, önce okuyayım sonra mana vereyim. Allahumma agnini bi halalike an haramik. Ve bitaatike an masiyetik. Ve bi fadlik man Şimdi bazı kardeşlerim biz bu duaları okurlarken işte ellerinde telefon var ya hemen telefonun tuşuna basıyorlar, kaydediyorlar. Sonra dinleyip dinleyip ezberliyorlar. Yazamıyorsanız, becerebiliyorsanız siz de öyle yapın. Yani bu duaların ezberlenmesinde büyük faydalar var değerli kardeşlerim. Biz bu dualara ömrümüz boyu her zaman muhtacız. Şu duanın güzelliğine bir bakınız. Ya Rabbi bana halalından o kadar bol ver ki harama dönüp bakmayayım. Beni haramların dışında halalınla zengin kıl ya Rabbi. Allahumma egnini bi halalike an haramik. Ve, ve bi taatike an masiyetik. Ya Rabbi sana öyle güzel bir kul olayım ki beni sana kullukla, sana itaatle, sana tabi olmakla sana asi olmaktan da müstehaneye kıl. Yani hiç sana ömrün boyu, hayatın boyu isyan etmeyeyim. Günahlara girmeyeyim. Senin istediğin gibi bir kul oluyum ya Rabbi. Ve bi taatike an masiyetik. Ve bi fallike aman sivak. Fadlınla ve kereminle beni yüce zatından başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Şu duanın güzelliğine bakınız. Allahumme <gülüyor> agdini bi halalike an haramik. Ve bi taatike an masiyetik. Ve bi fallike aman sivak. Bu duayı da ezberleyin. İleride bunu da bir yazarız inşallah. Her seferde bir dua yazmak kafi Değerli kardeşlerim daha önce söylemiştim ben size. Buna benzeyen dualar var. Dua kitaplarımıza müracaat ediniz. Yani bu bölüme kardeşlerim, hoca kardeşlerim baktıkları zaman kendileri için tespit edebilirler ve cemaatlerine de rahatlıkla verebilirler. Mesela resul sallallahu aleyhi ve sellemin böyle başka birçok birçok tavsiyeler var. Hz. Ali Efendimiz bir ara sıkıntılanmış allah Alem. Ona da şu duaya benzer biraz daha kısa olan bir duayı tavsiye ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Allahum kfini bi halalike an haramik ve bitaatike an masiyetik. Daha kadar yani bu duayı okumaya devam edersen daha kadar borcun olsa bile Cenab-ı Hak onu sana ödettirir buyuruyor Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hocam ben bu duaları hiç ezberlemem mümkün değil. Türkçenin de Rabbi Allah'ımız. Türkçeyi de. Türkçe de anlıyor Rabbimiz. Hiç zorluk yok. Farz namazlardan sonra duaya devam, duaya devam, duaya devam. Tabi bir yandan da çalışacağız, gayret edeceğiz. Yani ben bunu bilhassa hanım kardeşlerime söylüyorum. Eşleri için dua bolca dua etsinler. Efendi de çalışacak, gayret edecek. Borca girilebilir, borç olabilir Borç yasak değil, haram değil Ama önemli Yani bir yandan böyle dualarla Diğer yandan çalışarak ve de gayret ederek Borçlarımızı ödeyeceğiz İnşallahurrahman Değerli kardeşlerim konuyu şöyle özetliyoruz Bir ara vereceğiz Zaruret olmadan borca girmeyelim dedik Tamam efendim Zaruret yoksa eğer borçlara girmeyelim Ama borca girmek mecburiyetinde kalırsak Allah'ımıza kalbimizden söz vereceğiz Ya Rabbi ilk fırsatta ben bu borcu ödeyeceğim haşa alemlerin yüce Rabbini düşüncelerimiz ve duygularımızla kandırmamız mümkün mü? Haşa Ya Rabbi ben bu borcu ödeyeceğim temiz bir niyet sonra eğer e, Rabbimiz lütfeder nasip ederse böyle borç bu, bugünün dünyasında ödenir eğer e, sadık bir kul borcunu ödeyemezse Cenab-ı Hak azetleri o amelindeki ve niyetindeki güzellikle ona ayrıca ihsan ve ikramda bulunurmuş, mutlaka o borcu ödettirirmiş. Şunu söyleyebilirim, aradan sonra bir hatıra anlatacağım ee, şeyden mahşer gününden bir tablo diyebilirim. O biraz uzun sürebilir, rahat anlatmak için efendim arayı bekliyorum. Ondan sonra anlatayım. Fakat şunu söyleyeyim, hani ben belki bazı kardeşlerimi sıktım. Borçlu olan kardeşlerim dertlendiler, kederlendiler şimdi. Biz bu yükün altından nasıl kalkacağız diye öyle de düşünmeyin. Eğer bir kul borçlu olur bakın bakın. Güzelliğe mümin olmanın, müslüman olmanın güzelliğine bakın. Bir kul borçlu olur. Kalbinden de ben bu borcu mutlaka ödeyeceğim diye dürüst bir şekilde Cenab-ı Hakk'a söz verir. Efendim Rabbimizin lütfunu isteyecek, dua edecek olursa Cenab-ı Hak Hazretleri Resulullah öyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak o borçlu kul ile beraberdir. Allah ile beraberdir o kul. Veya Allah o kuluyla beraberdir. Niye? Borçlu ama dürüst, samimi borcunu ödemek istiyor. Onun için zarureten borca giren kardeşlerim de kederlenmesinler. Rabbim lütfesin çalışsınlar, çabalasınlar o borçlarını ödesinler inşallah. rahman. Eğer bir kul samimi niyetle böyle böyle güzellikle yaşadığı halde borcunu ödeyemeyecek olursa ona da Cenab-ı Hak Hazretleri rahmet edecekmiş. Onu bir aramız var şimdi. Döndüğümüz zaman anlatayım inşallah. Efendim dedi ki bir kul borca girer ama onu mutlak ödemek niyetindedir. Böyle geceleyecek olursa Allah onunla beraberdir buyuruyordu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haberi de vereyim de borçlu olan kardeşlerimi çok sıkıştırmış olmayayım dedim. Evet. Onun için evzadımız bizde söylenilir. Borç yediğin kamçısıdır denilir. İşte böyle bir kişi için kamçıdır. Yani ticaretle uğraşan insan alışveriş yapan insan borçsuz olmayabilir. Ama o borçları vaktinde biraz sonra o konuya temas edeceğiz. Vaktinde ödemek ve mutlaka ödemeye niyet etmek işte o zaman dürüst niyetinden dolayı, temiz niyetinden dolayı Cenabı Hak Hazretleri o kul ile beraberdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri. Sahabi ikram efendilerimiz İslam'ın bidayeti halinde böyle borçlu ölen kardeşlerinin borçlarını yükleni veriyorlardı. Biraz evvel birkaç tane misal vermiş oldum değerli kardeşlerim. Aradan zaman geçti. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri böyle müminlere rahmetle, merhametle muamel ediyor, ümmetini çok düşünüyor ya... İslam devleti zenginledikten sonra Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Borçlu ölen kişiler olacak olursa eğer Onların borçları bana aittir Ne güzel Ne güzel değil mi Yani Aleyhissalatu vesselam devlet hazinesinden borçlu ölen müminlerin borçlarını ödüyor Onların ateşte onların azapta kalmalarına asla gönlü razı olmuyordu Bidayeti halinde aleyhissalatü vesselamın elinde hiçbir şey yoktu ki ne versin Kendine yoktu ki başkalarına versin ama sonradan ganimetler veya işte devletin Gelir kaynakları değişik şeyler Bilhassa ganimetler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Borçlu olan ölen bir müminin Borçları bana aittir diye buyurdular Ve de tabii bu uygulamanın Aslında hayata geçirilmesi fevkalade Faydalı ve fakat tabi Müminler her konuda olduğu gibi bu konuyu da Asla istismar etmemeli ve de Kendisi hayatında Kendi ödemek için mutlaka Çalışmalı çabalamalı Hani bir müjde vereceğim demiştim ya Yine hadisi şerifte anlatılıyor Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Alacaklı verecekli iki kul Allah'ın huzuruna gelirler Haline göre, niyetine göre, davranışına göre, ameline göre Cenab-ı Hak Hazretleri kullarının kendine ait borçlarını isterse affediyor Namaz Oruç Hac, zekat Rabbimizle Rabbimizle arada olan borçları Rabbimiz affediyor ama kul borcu Var mı ki zekatın kul borcuna Bakan yönü de vardır Bir fakirin hakkını tutmuş oluruz Allah korusun vermediğimiz zaman O Onu Rabbimiz nasıl, nasıl e, Temizlettirir bilemiyorum Doğrusu Rabbimizin bileceği şey ama Çok sadık bir kul Dürüst bir kul Mutlaka ödemek istemiş ve fakat Ödeyememiş Ödeyememiş Rabbimizin huzuruna gelirler diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Rabbimiz o borçlu olan kulunu seviyor. Onu mutlaka cennete koymak istiyor. Ama öbürüne tamamen yetki ve salahiyet vermiş. Kardeşin seni affederse ondan sonra seni cennete koyacağım. O da titiz bir kul. Dünyada herhalde biraz fazla mağdur olmuş ki o günleri hatırlıyor. Ya Rabbi ben bu kul bu kardeşimden illa hakkımı isterim diyor. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Cenab-ı Hak Hazretleri de o borçlu kulunu cennete koymak istiyor ya, eğer bizim niyetimiz dürüst olur, biz sadık kul olursak, biz güzel kul olursak, Cenab-ı Hak Hazretleri aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar, o kuluna muhteşem saraylar, nimetler, devletler gösterir. Şöyle başını kaldırır bir bakar, ya Rabbi bu saraylar ne böyle, Kimin o, kimin bu saraylar, bu muhteşem görülen cennet manzaraları? Rabimiz buyuracaklarmış ki eğer kardeşine hakkını helal edersen o sarayları sana ihsan edeceğim. Epek öyleyse ben de ben de kardeşimi hakkımı helal ettim diyecekler, beraberce cennete gireceklermiş. Tabii çok önemli olan nokta burada kalp. Kalp. Samimi olacağız dürüst olacağız. Biraz evvel söylediğim gibi haşa alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızı kandırmamız haşa mümkün mü değerli kardeşler? Mümkün mü böyle bir şey? Asla mümkün değil. Öyleyse hem insanlara, müminlere dostlarımıza, kardeşlerimize karşı insanlara karşı dürüst olacağız hem de bilhassa Rabbimize, Allah'ımıza karşı dürüst olacağız. Eğer bir kul elinde maddi imkanı olduğu halde borcunu ödemiyorsa bakınız imkan sahabe-i kiram efendilerimiz eğer imkanları olsaydı ölmeden evvel o borçları öderlerdi borçlu öldükleri için Cenab-ı Hak Hazretleri Cebrail aracılığıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazı kılmasını men etmişti yasaklamıştı Resulullah da kıldırmamıştı o borç ölenleri ya bir kişi borçlu olduğu halde elinde parası var bile bile ödemiyorsa ne yapacağız ya Resulullah o zaman buyuruyorlar ki çünkü bu bir emanet. A, borç emanet değerli kardeşlerim. Bir başkasının bize verdiği ya paradır ya bir başka şeydir. Ne bileyim bir başka maldır veya ne bileyim alışveriş yapmışızdır. O bizim elimizde bir emanettir. Biliyorsunuz emanet ayet müminin en ciddi en ciddi vasıflarından. Konu gelmişken birkaç kelimeyle emanet üzerinde duralım. Bugünün dünyasında emanetler fevkalade eden zayi oluyor. Emanetlere riayet edilmiyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde tir tir titrediği konulardan bir tanesi de emanet konusu. Veya Cenab-ı Hakk Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de değişik hayatı ilahiye ile çok çok mühim olduğu için ciddi önem atfettiği konulardan bir tanesidir emanet konusu. Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem emanete riayet etmeyenleri münafıklardan sayıyorlar biliyorsunuz. Münafığın alameti 3'tür. Konuştuğu zaman yalan söyler diyor Aleyhissalatu vesselam. Vaad ettiği zaman sözünde durmaz ve ize tu mina khane bir şey emanet edildiği zamanda emanete ihanet eder. Vaktinde parası olduğu halde kardeşinin borcunu ödemeyen hem bu münafıklıktan iki şubeye birden girmiş oluyor. Dolayısıyla üçüncüsünü de söylerken yalan söylediği için hatta böyle üçü birden varsa bu maddelerin kana münafıkan halisan halis bir münafıktır diye kayıtlar var hadis şeriflerde. Yani karşı tarafa param yok diyor mesela. Konuşuyor, yalan söylüyor. Halbuki kasasında parası var. E, şu günde ödeyeceğim demiş, söz vermiş, o günde ödemiyor, vaadinde durmuyor. O hal kendisine bir emanettir. O para kendisinde aslında bir emanet olarak durmaktadır. Kardeşinin hakkıdır aslında. Emanete de ihanet ediyor. Münafıklığın üç şartını birden yerine getirmiş oluyor. Rabbi muhafaza buyursun. Öyle olunca konu çok ciddi çok önemli çok önemli hatta bakınız hadis-i şerifi yazdım buraya Aleyhissalatü Vesselam münafığın alameti 3'dür diyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'de ahlefe va'dettiği zaman vaadinde hulf Yani sözünde durmaz. Bu ne olursa olsun bir şey emanet edildiği zaman ihanet eder. Devamında i̇mam Müslim rivayet ediyor. Sahih-i Müslim'de böyle bir devam var. Ve in salle ve sâme ve zâme ennehu muslimun. Bu kişi namaz kılsa oruç tutsa kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse bile kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse kendisinin Müslüman olduğuna inansa kelimenin değişik anlamlarını böyle değerlendirebiliriz veya kendisinin efendim böyle olduğunu başkalarına göstermek istese buna rağmen münafıktır o kişi buyuruyor aleyhissalatu vesselam durum ne kadar tehlikeli ne kadar korkunç ya onun için onun için mutlaka mutlaka sözümüzde durmalıyız. Tergîbde yine bir hadisi şerif var. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten önceki bir hatırası anlatılıyor. Sahabeden bir zat Abdullah İbni Ebil Hamsa imiş adı. Radiyallahu anh. Ben diyor peygamberimiz efendimiz Bakın bakın aziz gençler, değerli müminler, ümmeti Muhammed başta kendi nefsime sonra beni dinleyen kardeşlerime duyuruyorum. Allah'ın Resulü bizim Peygamberimiz, Efendimiz her şeyimiz bu konuda ne kadar titiz ve dikkatli bir insandı. Bakınız buyuruluyor ki hadis-i şerifte ben diyor Peygamber Efendimizle daha henüz peygamberlik gelmezden evvel kendisiyle bir alışverişte bulundum. Bana para verdi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Üstünü kendine vermem lazımdı. Dedim ki Ya Resulallah beni burada bekleyiniz. Ben size paranın üzerine getireyim. Gittim ama diyor unuttum. Unuttum. Arkadan üç gün sonra yani bu hadiseden üç gün sonra hatırladım ki ben Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem borcum vardı gidecektim ve paranın üstünü verecektim koştum geldim diyor feci'tü fe ite mekanehu o sözleştiğimiz yerde duruyordu aleyhi salatu ve selam üç gün sonra yani böyle gazetelerde takvim yapraklarında okuduğum bir hatıra değil bu ettergibi ve ettergibler rivayet olunuyor Ebu Davud'dan naklediyor Hazret bize oraya hoca kardeşlerim isterlerse baksınlar güzel de bir tahlil de yapmış Ebu Davud kütübü sitedendir ya sahabinin adı Abdullah İbni Ebil Hamsa, radıyallahu an. 3 gün Resulullah beni beklemiş diyor daha peygamberlik gelmemiş daha henüz vahye almamış daha Cenab-ı Hak Hazretleri emanet konusunda aleyhissalatu vesselama emirlerde bulunmamış daha ümmeti Muhammed'e emanet konusundaki vahiyler gelmemiş. İsterseniz o ayeti i kerimeyi de alalım inşallah hurrahman. <gülüyor> Yafeten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuşlar. Yafeten leqad şakahtı aleyye. Ana hahuna mudhu selasin entaziruke. Beni biraz sıkıntıya soktun, beni zorladın. Üç gündür seni burada bekliyorum. Ey delikanlı diyor aleyhissalatu vesselam. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bize de dürüst olmak, borcumuza sadık olmak yakışır. Ne diyordu o günün insanları bizim peygamberimize? Muhammed'ül emin. Hem daha peygamberliğinden evvel güvenilir Muhammed denilen bir peygamberin ümmeti olacağız. Ondan sonra da sahtekarlık yapacağız. Ondan sonra da yalan söyleyeceğiz. Ondan sonra da ihanet edeceğiz. Ondan sonra da ben Müslümanım, ben hakiki müminim diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz. Olmaz böyle şey değerli kardeşler. Olmaz. Ya olduğun gibi görün, Mevlana'mızın dediği gibi. Ya göründüğün gibi ol. Kandırma insanları. Kandırma insanları. Eğer bir kişi, Rabbim muhafaza buyursun. Elinde parası olduğu halde borcunu ödemiyorsa resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Leyul vacidi yuhillu irduhu ve maluhu Elinde imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse'nin halini herkese ilan edip onu utandırmak ve rezil etmek ve de malından borcu miktarını zorla almak halaldır. Yuhillu irduhu ve maluhu ırzı yani aldığını vermiyor. Borcunu ödemiyor. Gidip başkalarına rahatlıkla söyleyebilirsiniz diyor hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri ve de imkanınız olursa zorla elinden alabilirsiniz. Zorla elinden alabilirsiniz. Çünkü sizin hakkınız sizin hakkınız Yoksa yoksa rahmet Yoksa merhamet Bu konuda gelecek bugün inşallah Ama yine ayrı bir hadisi şerif Hocalarımızın çok çok okudukları bir hadisi şerif Matlul ganiye zulmün Zengin olanın maddi imkanı olanın Borcunu geciktirmesi zulümdür Diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam Bu sohbetleri biz bu konuları bizi dinleyen değerli kardeşlerimize hatırlatalım. Onlar da başkalarına söylesinler ve ümmeti Muhammed birbirine karşı dürüst olsun, sadık olsun, dürüstlükle muamele etsin diye onun için devam ettiriyoruz değerli kardeşler. Resulullah öyle buyuruyorlar. Zengin olanın maddi imkanı olanın borcunu vaktinde ödememesi zulümdür. Ve zulümde kıyamet gününde Korkunç karanlıklar olacaktır O cehennem karanlığı olacaktır Şehit için bile ne buyuruldu Tekrar vurguluyorum Cennete girmesi mümkün değildir Kul hakkı olduğu müddetçe diyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Amer radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerine bile müsaade edilmemiş O güne kadar yaşayacağı belli mi Borca girmesi için O güne kadar ya bu yaşayacağı vazgeçmiş Geçen hafta aktarmıştım sizlere yani Ama dediğim gibi Borca girilebilir ve fakat Dürüst olacağız Emanete riayet edeceğiz Emanet emanet emanet Bu emanet hangi emanet olursa olsun Bir lira bile olursa olsun Beş lira bile olursa olsun İlla büyük rakamlar olması lazım değil Borcumuzsa Ciddiye alacağız ve üzerine duracağız Söz vermişsek Vaktinde eda edeceğiz Ve karşı tarafı rahatlatacağız çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri vaktiyle bu emaneti dağlara, göğe, göklere, yere teklif etmiş de onlar onlar aman ya Rabbi biz bu emanetin hakkını veremeyiz diye kabul etmemişler. Es-sevbillah. İnna aradna'l emanete ale's semawati vel ardı vel cibali fa ebeyna en yahmilnaha ve isfaqna minha ve hamalaha'l insan innehu aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi biz diyor emaneti Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde Biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik Aman ya Rabbi biz hakkını veremeyiz diye yüklenmekten yüz çevirdiler kabul etmediler Rabbimiz teklif etti kabul etmedi Sonra ve eşfakne minha biz biz dayanamayız dediler korktular Aman ya Rabbi dediler ve hamle hele insan insan onu yüklendi. Peki bu bu bu ayeti kerimedeki emanet nedir? Bütün manevi unsurlar. Allahu Zülcelal hazretlerine kul olarak yani tefsirlerimize doğrusu bakıldığı zaman birçok konuyla karşılaşıyoruz. Evet, bütün dini vazifeler, bütün görevler, Rabbimize karşı kulluk görevimiz bu bu emanetin içerisinde. Özellikle namazdır denilmiş. Aman Ya Rabbi belki geçiririz, belki kılamayız. Dağlar, taşlar, gökler Ya Rabbi namazı bize farz kılma diye sanki yalvarmışlar böyle. Sonra hakikaten emanet. Alimlerimiz diyorlar ki isterse bu bir kalem olsun. Bir kurşun kalemi kardeşinize emanet olarak vermişsiniz. Aynen geri almak hakkınızdır. Burada vaktimiz dolmuş. Kardeşlerime bir şey tavsiye ediyorum. Mesela bir kardeşiniz size para emanet ediyor. Ve diyor ki şu sende dursun. Kullanmanıza izin vermiyor. O parayı değiştirmemenizi bile tavsiye eder Aynen. Koyun bir kenara. Ya ne olacak hocam? 100 lira aynı 100 lira. 50 lira aynı 50 lira. Yok efendim. Siz titiz olun. Siz dikkatli olun. Mesela diyorlar ki kardeşleriniz, arkadaşlarınız bunu bunu bir fakire zekat olarak ver. Onu ayır bir kenara, içerisine yaz, koy. Bir fakiri bulduğun zaman, bir talebeyi bulduğun zaman onu zekat olarak ver. O parayı değiştirme. Bu kadar emanete riayet et. Değerli kardeşlerim bir ara vermemiz gerekiyor. İnşallah bu konuyu devam ettirelim. Bu konuda üzerine birkaç kelime daha söyleyelim ama şimdi bir aramız var. Cenab-ı Hak azetlerinin Kur'an-ı Azimüşşan'da değerli kardeşlerim, ifadeyi buyurdukları o emanet hani göklerin yerin ve e, dağların yüklenemediği emanet Allah'a kulluktur ibadatu taatın her çeşidir dedik farzlardır denilmiş teferuat isteyen kardeşlerim imamı Kurtubi tefsirine imamı kurtubi'nin tefsirine bakabilirler maddi emanetlerdir denilmiş maddi emanetler de çok önemli dediğim gibi bir kurşun kalem bile emanet edilirse Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhuma Efendim e, bu görüştedir. Bu e, ayeti kerimedeki emanetler maddi emanetlerdir. Kadının iffetine sahip olması iffeti kadına kendisine bir emanettir. İşte o önemlidir diyor. Übey bin i radıyallahu anh efendimiz hazretlerinin görüşü böyle. Ve de gusül abdesti gerektiği zaman yıkanmak da bir emanettir. Sahabenin önde gelenlerinden Ebu Derda radıyallahu anh efendimiz hazretleri bu ayette istenilen e, veya teklif edilen işte önemli emanet husul abdestidir diye de söylemişler. Dağlar, gökler, yer yüklenemiyor da insan yükleniyor ya, Cenab-ı Hak Hazretleri Adem Aleyhisselam'a bu emaneti teklif etmiş, Ya Rabbi ben yüklenirim. Önce sormuş Adem Aleyhisselam, İmam-ı Kurtubi'ye anlatıyor tefsirde, Ya Rabbi nedir bu emanet? E ya Adem eğer bu emanete riayet edersen, Cenab-ı Hak ben sana ecir veririm, Rabbin sana ecir verir. Yok eğer riayet etmezsen karşılığında azap vardır, cehennem vardır. Adem Aleyhisselam ben buna riayet ederim ya Rabbi dediği kulluk olduğu anlaşılıyor buradaki bu tatlı hadiseden. Ama diyor tefsirlerimiz öğleden ikindi vaktine kadar ancak dayanabildi. ...cennet vakitleriyle hani orada... ...bizde bin yıl geçiyordu... ...orada bin, bir gün geçmiş oluyor ya... ...değerli kardeşlerim... ...iki ayeti kelime kerime var zaman zaman söylüyoruz... ...dünyada bin yıl geçiyor... ...ahirette bir gün geçmiş oluyor... ...diğer ayet-i kerimeye göre dünyada... ...elli bin yıl geçiyor... ...ahirette bir gün geçiyor... ...artık Adem Aleyhisselam o anda... ...cennetin neresindeydi veya hangi... ...duruma göreydi... ...hani dünyamızda da Allah-u öyle öyle anlamaya çalışıyorum... ...inşallah yanlış anlamıyorumdur... Dünyada Dünyanın da değişik yerlerinde günler farklı ya işte bazı yerlerde şöyle bazı yerlerde böyle. allah Alem öyle iki ayrı ayeti kerime de böyle birinde dediğim gibi bin yıldan diğerinde elli bin yıldan bahsediliyor. Değişik zamanlara göre de olabilir. Allahu Alem diyorum. O konunun yorumuna şimdi girmiyorum. Onu bir tetkik etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim Adem Aleyhisselam öğlen kendisine kulluk teklif edilmiş. ikindi vaktinde şeytana uydu ve cennetten çıkarıldı deniliyor. Yani o kadar kısa zamanda dayanamadı Adem Aleyhisselam. Tabii onda hikmetler vardı. Cenabı Hak Hazretlerinin muradıydı ama emanet çok önemli. Emanet çok önemli. Hasan Basri rahime rahimeullah'a göre o büyük alime göre Ayet-i Kerime'den, Hareket-i Kerime'nin sonunda gelen İnnehu O çok zalimdir, kendine çok zulmeder ve de çok e, cehuldür. Kendine karşı çok zalim, Rabbine karşı çok cahilce davranır. Buradaki bahsedilen insandan kasıt kafirler ve münafıklardır. Müminler öyle değildir, müminler emanete riayet ederler diyor Hasan-ı Basri Rahimullah Efendimiz Hazretleri. Dedik ki değerli kardeşlerim bugün sözü biraz fazla uzanttık bu noktada ama ehemmiyetine binaen uzattım, önemine binaen uzattım. Yani e, emanet, borç, efendim vaktinde ödemek çok önemli şeyler. Son bir hadisi şerif yazmışım buraya emanet konusunda Ali sallallahu e, şöyle tatlı tavsiyede bulunuyorlar veya tatlı bir tespitte bulunuyorlar ifade edip sizlere az böyle geçeceğim. Buyuruyor ki efendimiz "Erba'un izâ kunnâ fîke fe lâ aleike mâ Şu dört şey sahipsen, şu dört şey sende varsa dünyadan kaçırdığın hiçbir şeye üzülme. Zengin olamadım amir olamadım şöyle edemedim böyle edemedim daha güzel bir ev daha güzel bir araba bunlar bunlar diyor boş ver. Onlara hiç üzülme diyor Aleyhissalatu vesselam. Yanlış şu dört şey sende bulunsun. Hafzu emanetin. Emanete riayet ediyor musun? Emanet konusunda Allah'tan korkuyor musun? Dürüst bir insan mısın? Dünyalıktan kaçırdıklarına sakın üzülme. Ve sidku hadisin. Konuştuğun zaman doğru söylüyor musun? Sözün doğru mu? Yalan yok mu sözünde? Doğru sözlü bir insan mısın? Üçüncüsü ve hoşnut halikatin zaten bir şey kalmadı ki hocam diyeceksiniz. Resulullah her şeyi saymışlar bakınız. Güzel ahlak sahibiysen, insanlar senden razı ise memnunsa hoşnutsa, insanların içerisinde pırıl pırıl gül gibi konca gibiysen, seni insanlar seviyorsa, melekler seviyorsa, Allah sevmişse ve aiffatun fi tumetin rızgın da halal eğer Emanete riayet ediyorsan, konuştuğun zaman doğru konuşuyorsan, güzel ahlak sahibiysen sonra da eğer önüne koyduğun çorba yediğin yemek halalsa dünyalık kaçırdığın elde edemediğin şeylere sakın üzülme buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Zaten bu dört maddeyi tutan insan... Artık nur olmuştur. Melekleşmiştir öyle değil mi değerli kardeşlerim? Velî insandır o. oza O insanı o mertebede o makamda zaten dünyalık hiçbir şeyde gözü olmaz ki. Dünyalık bir şeyi kaçırdığı zaman asla zaten üzülmez ki. İç içe birbiriyle ilgili olan hadiseler. Değerli kardeşlerim alışveriş konularını e, ve borç konusunu maddi efendim münasebetleri biraz tahlil ettik ya Bu konuyla ilgili birkaç hatırlatma daha bulunayım değerli kardeşlerime diye Bu konuda yani bu maddi konularda birkaç hadisi şerifi daha yazdım Onları da size aktaracağım bugünkü sohbetimizi böyle tamamlayacağız inşallah Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri Müminlerin alışverişte, alışverişte ve ticarette birbirleriyle münasebetlerinde merhametli olmalarını istiyor. Ve buyuruyorlar ki Rahimallahu abden semhan izâ bâ'a, semhan izâ ştara, semhan izâ Satarken kardeşine merhametle davranan. Satın alırken satın alındığı karşı taraftaki satıcı kardeşine yine merhametle davranan ve alacağını tahsil ederken, hakkını talep ederken de merhametli davranan kişiye Allah merhamet etsin diye Resulullah dua ediyorlar. Bir şeyi satıyorsunuz. O da benim kardeşim. Nasıl ben bir başkasından bir şey aldığım zaman fahiş fiyatı alırsam üzülürüm. Öyleyse ben de kardeşlerimi kandırmamalıyım, aldatmamalıyım. Bu konuda insaflı olmalıyım. Hani ensafından semin nefsik. Diğer insanlara kendi nefsinden insaf ederler ya büyüklerin sözüdür bu. Babacığımdan çok duymuşumdur. Efendim merhametli olan. Satarken merhametli, alırken de yine merhametli. O da o bümenin kardeşimle. Yani bazı insanlar görürsünüz böyle çok ısrarlarla ve çetin pazarlık ederler. Diyor ki yani dükkan sahibi kardeş ağzım bana bir şey bırakmadın diyor. Yok sen bunu bu, bu defa böyle ver de diyor. Bana diyor karsız ver de. E olur mu canım öyle şey? Babacığım Allah rahmet etsin. Cennette Rabbim beraber kılsın inşallahurrahman. Hep öyle söylerdi. Dost, dosttan mutlaka kazanır. Ama az kazanır. Ne güzel değil mi? Dost, dosttan az kazanır. Normal, çok samimi bir dostunuz geldi. Yani hiç kar etmeden ver bunu bana. Olmaz canım olur mu öyle şey? Birçok kişiler dostlar olarak gelirlerse o zavallı adamcağız ne yapsın? O da elbette kar edecek, evinin ihtiyaçlarını görecek, yerine yeni mal koyacak. Öyle olunca satın alırken de merhamet diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu ve sellem. Babacığım da öyle söylerdi. Geçen hafta söylemiştim. Mevlidini, hafız kardeşlerimizin programları varmış. Öyle olunca bir gün sonraya aldık. 5 Mart pazartesi akşamına aldık inşallahurrahman. Rabbim emanetini almazsa, Rabbim imkan verirse inşallahurrahman 5 Mart pazartesi günü akşamı Mevlana Kültür Merkezimizde inşallahurrahman babacığımın mevlidi olacak. Hemen kardeşlerim, bu arada söyleyeyim, hemen kardeşlerim hatimleri okumaya başladılar. Şimdiden bir haftada 23 hatim bana geldi. Cenab-ı Hak hepinizden sonsuz razı olsun. O güne kadar bunlar devam edecek ve inşallahü rahman babacığımla beraber bütün geçmişimize Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhunun nurunda ve gölgesinde o hatimleri göndereceğiz inşallah. Satarken merhametli, satın alırken de merhametli, sonra borcu kalmış veya bir hakkı var, onu onu talep ederken de merhametli davranan kişiye Allah Merhamet etsin Rahmet ve merhametiyle muamele etsin diye resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyorlar Satarken öyle olunca Peşin şöyle söyleyebiliyorum Satarken merhametli Resulullah ona dua etmiş Kıyamete kadar bu dua geçerli Alırken merhametli Kardeşine güveniyor ve de Onun insaflı olarak efendim sattığını biliyor Efendim ısrarda bulunmuyor fazla Öyle olunca Resulullah'ın duası onun da üzerinde. Ve kardeşinde bir talebi var, borcu var veya ne bileyim bir malı getirecek ama işte biraz gecikti. Hangi konu olursa olsun merhametle davrananlara Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri dua ediyorlar. Rabbim ona rahmet etsin diye. Yine hadisi şerifte bir kuldan bahsediliyor. Bir kula Cenab-ı Hak dünyadayken servet vermiş. Vefat etti bu zat. Öldü. Mevla'nın huzuruna çıktı. Kulum ne yaptın? Cenab-ı Hak Hazretleri soracaklarmış. Dünyada ne yaptın kulum? Ya Rabbi sen biliyorsun sana hiçbir şey gizli kalmaz Evet, Rabbimizin neden haşa haberi yok ki Her şeyi biliyor her şeyi görüyor Her şeyden haberdar Ya Rabbi sen her şeyi biliyorsun Hiçbir söz ondan gizli kalmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Der ki Ya Rabbi sen bana mal vermiştin ya Aldım, sattım, ticaretle meşgul oldum ama hep müşterilerime merhametle davrandım. Hep sıkıntıda olan kardeşlerime kolaylık gösterdim. Darda olanlara hep zaman tanıdım, mühlet verdim, onları hiç sıkmadım. Dürüstlükle davrandım, onlar da bana vefalı davrandılar. Güzel bir ticaret yaptım ya Rabbi, işte şimdi senin huzurundayım. Hak, Resulullah öyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak gazeteler buyuracaklarmış ki, sen onlara merhametle davrandın. Sen onlara vefalı davrandın. Sen onlara merhametle muamelede bulundun ya. Ben senden bunu, bu konuda çok daha yetki sahibiyim. Bu bana daha çok yakışır. Ben benim daha çok hakkım bu diyecek Cenabı Hak azetleri ve buyuracaklarmış ki kulumu affettim bu kulumu cennete koy. Dünyadayken kardeşlerine, müminlere, kullara merhametli davranıyor diye ben de ona bugün merhamet ediyorum, kulumu cennete koyun. Tabi müminler bu duyguyu istismar etmeyecekler. Yani falan kardeşimiz üzerine vade farkı koymuyor, falan kardeşimiz işte merhametli davranıyor, falan kardeşimiz bizi utandırmıyor. Biz de ona göre edepli davranacağız, insaflı davranacağız. Hani o ben hatırlıyorum, Türkiye'nin e, enflasyonun o, o aşırı olduğu zamanlarda filan bazı müesseseler vade farkı koyamıyorlar, korkuyorlardı. Bu adam nasıl olsa vade farkı koymuyor diye ödemediler zavallıların borçlarını. Ve onlar da maalesef kötülüklerin içerisine vade farkı koymaya başladılar ve girmiş oldular. Kim kim mesul? O borçlarını ödemeyenler. Vallahi değerli kardeşlerim mahşer çok enteresan olacak. Çok hiç ummadığınız tablolarla karşılaşacaksınız. Ummadığımız hadiselerle karşılaşacağız. Rabbim o günde bizim yüzümüzü ak etsin inşallah. Hani yawmete yadhubu ve tesedd var ya o günde bazı yüzler göreceksiniz ki simsiyah böyle katran gibi. Ya Rabbim muhafaza buyur. Rabbim Rabbim o günde güzel insan olmayı o günde o güne Kalbi selim ile gelmeyi, o gün Allah'ın razı olduğu, Resulullah'ın hoşnut olduğu bir kimse olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Mühim olan o. Dünya nasıl olsa geçiyor. Şu kadar günü geldik, geçirdik, işte sene başındayız diye sene muhasebesi üzerine duruyoruz ya değerli kardeşlerim. Ömür öyle de geçecek, böyle de geçecek. Zengine de geçiyor, fakire de geçiyor, baya da geçiyor, beye de geçiyor, amire de geçiyor, memura da geçiyor. Rabbimin huzurunda, mahşer gününde acep ne yapacağız, halimiz nice olacak. O de Rabbimiz bize merhamet edecek mi? İşte insanlara merhamet edersek, kullukta dürüst olursak, namuslu yaşarsak, kul hakkına tecavüz etmezsek, borçlarımızı, Rabbimize karşı olan borçlarımızı, kullara karşı olan borçlarımızı eda edersek, yani bu, bu devletin ve milletin hakkına dikkat etmek. Devletin ve milletin hakkına dikkat etmek. Çok önemli değerli kardeşlerim, çok önemli. Şimdi devletin hukukuna tecavüz edenler, Rabbim muhafaza buyursun yarın yetmiş küsur milyon kişiyi karşılarında alacaklı olarak bulacaklardır. Onun için kardeşlerime aman ha diyorum. Aman ha. Aman ha. Dikkatli olalım. Evet. Ticarette alışverişte dürüstlük çok önemliymiş. Ve merhametli olmak da çok önemliymiş. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardık. Bir kişinin Rızkının en temizi, en güzeli el emeğiyle kazandığı rızkıymış. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir kişini, bir kişi el el emeğiyle kazandığı şeyden daha temiz bir rızk yememiştir. En helal rızk, alın teriyle diyoruz ya. El emeğiyle çalışılıp alın teriyle kazanılan rızktır. Ali Sattu Aleyhisselam onu onu metediyorlar, ma ekale ahadun kat khayran min an min Eliyle, sanatkar diyoruz ya hani Çalışıyor, amelidir, işçidir, kazıyor, ne bileyim veya işte sanatkardır, marangozdur, şekil veriyor, hattattır, yazıyor. Ne bileyim işte imalat yapıyor, tornacıdır, Efendim, çalışıyor, eliyle çalışıyor, bedeniyle çalışıyor, tamirhanede çalışıyor mesela. Üstü başı eli yüzü yağ oluyor, simsiyah oluyor ama eliyle kazanıyor ya. resul sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı yiyecektir. En hayırlı rızıktır, gıdadır diye biliyorlar Ve inne nebiyyallahi davud aleyhissalatu vesselam kâne-i min ameli yedihi. Davud aleyhisselam demirciydi biliyorsunuz. Kendi eliyle kazandığını yerdi buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ya. İdris aleyhisselam terziydi. idi. Davud aleyhisselam demirci Böyle peygamberlerden. Adem Aleyhisselam babamız ziraatle uğraşıyordu. Toprağa ekip dikiyordu. Bereketliydi o günlerde topraklar. Evet Aleyhisselatü Vesselam biliyorlar ki Bir mümin kul eliyle kazandığı için, çalıştığı için yorgun olarak akşamlayacak olursa Cenab-ı Hak Hazretleri o dürüst, o güzel, o çalışkan kulunun günahlarını affeder diye biliyorlar. Akşama kadar yorulmuş beli ağrımış. Efendim kemikleri böyle sızlamış. Akşam eve geliyor perişan bir halde bir kenara kendini atıyor. Niye? Dürüst çalışacağım, namuslu çalışacağım. Çoluk çocuğumu namerde değil, merde dahi muhtaç etmeyeceğim diye halal rızık üzerine böyle tit tit titriyor ya. Rızkını da biraz zor kazanıyor ya mesela şu soğuk günlerde bir kardeşimizin dışarıda çalıştığını düşünün. Mesela dün yolda gidiyorum. Belediyede çalışan kardeşlerimiz o soğukta kaldırımın üzerindeki buzları kırıyorlardı. Sabahtan akşama kadar. Ya. Veya o Ümmeti Muhammed'in sokaklardaki çöplerini Topluyorlar o kardeşlerimiz soğuk demiyorlar sıcak demiyorlar Çıkıyorlar mecburen Ticaret hanesine giden o tamirci kardeşlerimiz Mesela mecburen gidiyorlar çünkü söz vermişler O arabayı tamir edecekler Verecekler koportucusu olsun Marangozu olsun şu olsun bu olsun Yerine göre akşamleyin Eve yorgun olarak varmış ya Şöyle oturmuş Biraz da böyle sızlanıyor falan Bugün çok yorgunum falan diyor Cenab-ı Hak Hazretleri emsa mağfuran günahlarını affetmiş bir şekilde akşamlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Hani daha önce size anlatmıştım ben. Bir kişiyle musafa etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Eline böyle buradaki nasırlar dokundu Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın. Baktı, eli nasırlı. Çalışan insanın eli. Niye dedi bu nasırlar oluştu elinde? Ya Resulullah ben kazmayla kürekle uğraşır. Ailemin çocuk çocuğumun rızgını öyle temin ederim tuttu diyor İmam Kettani et-taratibü'l-idariyye'de o görmüştüm hadis-i şerifi. Tuttu Aleyhissalatu vesselam o eli kaldırdı ve öptü ve buyurdular ki bu eli cehennem ateşi yakmaz. Dürüst çalışan bir kişiye bundan daha müjde daha büyük müjde olur mu değerli kardeşler? Evet. Aleyhissalatu vesselam böyle tembihde bulunuyorlar. Sabahleyin Ticaretle uğraşan kardeşlerimize ihmal edilen bir tembih bu. Sabahleyin erken kalkmayı tavsiye ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Artık bunları çabukça söyleyeyim de uzatmayayım sözü. Efendim programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ve dua ediyor Efendimiz. Allahümme barik bi ümmeti fi bukuriha. Ya Rabbi ümmetimin erken ticarete başlayıp dükkanlarına, iş yerlerine erken gelip de erken işe başlamaları halinde rızıklarına bereket ver Ya Rabbi erkencilerin işini kolay getir ya Rabbi ecdadımızın döneminde hep böyleymiş şimdilerde bilmiyorum dışarıyı bilmiyorum ee, ama maalesef bizde saat 9'lara kadar 10'lara kadar kaldı yani çarşıların açılması filan çok gecikti eskiden ecdadımız sabah namazını kılar işrakı bekler işrak namazını kılar dükkanını açarmış yazda kışta erkenci açılmış ne derler dedelerimiz iş sabahın aş sabahın Fatıma Zehra annemiz bir gün namazdan sonra biraz böyle uzanmışlar. Aleyhissalatu vesselam geliyorlar, kızını ziyarete geliyorlar. Böyle çok çok ziyaret ediyorlardı. Ne sevgili anneymiş o öyle Fatıma annemiz. Ne sevgili ciğer Rabbim, Rabbim cennette beraber kalsın inşallah. Aleyhissalatu vesselam çok seviyordum. Gelmiş ben diyor biraz böyle uzanmıştım diyor. Yorgundu belki. Efendim uzanmıştım, aleyhissalatü vesselam, kızım, evladım, kalk, kalk dediler diyor. Ya bu neye? ya? Kalk, e eşedî rızkâ rabbik. Cenab-ı Hak sana taksim edeceği rızkına şahitlik et. Vela tekûnü minel gâfilîn. Sakın gâfillerden, bu saatte uyuyanlardan olma. Fenne allah azze ve Celle iqsimu nasi ma beyne tulu'l fecre ila tulu'ş al Çünkü Allahu Zülcelal Hazretleri kulların rızıklarını fecrin tuluğundan güneşin doğuşuna kadar ki zaman içerisinde dağıtır. O anda uyanık olanlar rızgını elde ederler. O anda uyanık olanlar mahrum olurlar. Zenginlerin hayatını tetkik edin. Mutlaka erken, vaktiyle çalışırken sabahleyin erken kalkmışlardır. Sahabe'nin adeti öyleydi, selefimizin adeti öyleydi. Hocam şimdi sıkıntım var. Hocam borçları ödemiyorum. Hocam yetmiyor şöyle böyle. O kardeşime tavsiye ediyorum. Her şeye rağmen sen dükkanını erken açmaya başla. Ticaret haline erken git. Sabahleyin namazdan sonra da uyuma. Bak bakalım Cenab-ı Hak Hazretleri borçlarını ürettiriyor mu? Rızgına bereket veriyor mu? Vermiyor mu? Biliyor resul sallallahu aleyhi ve sellem açıkça, açıkça söylüyorlar. Bakın hadis-i şerif Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace ve Nesai beraber dört büyük hadis kitabı ittifakla kaydetmişler. resul sallallahu aleyhi ve sellem bir asker gönderse, seriyi gönderse, küçük birlik veya ordu gönderse sabah erken onları yola çıkarırdı diyor. Ve sakr diye bir zattan bahsediliyor tacirmiş. فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَةَهُ min اَوَّلِ النِّهَارِ İşine sabahın erkeninden, erken zamandan başlardı deniliyor hadis-i şerifte. maluhu hem büyük bir zengin oldu hem de malı çoğaldı diye hadisi şerifte bile kaydedilmiş. Onun için sıkıntısı olanlara tavsiye ediyoruz. Sabahleyin erken işe başlasınlar tamam mı efendim. Manevi rızıklar da ikindiden sonra, ikindi ile akşam arasında dağıtılırmış. İkindi ile akşam arası uyuyanlar manevi rızkla mahrum olurlar sabahleyin e, imsak vaktinden güneşin doğuşuna kadar uyuyanlar o saatte uykuda olanlar sabah namazına kalkmayanlar maddi rızdan mahrum olurlar aleyhissalatü vesselam ifade ediyorlar bildiğiniz bir tesbihi hatırlatarak bugünkü sohbetimi tamamlayacağım hani çarşıdan pazardan alışverişten sokaktan caddeden haneden bahsettik ya orada gördüm hadis herifi kardeşlerime duyuru vereyim dedim İnşallah amel edenler olur ben de oradan ecir kazanırım bir kişi çarşıya pazara çıktığı zaman diyor Ali Salatu vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hazretler rivayet ediyor Buhari Şerifi şu tesbihi okuyacak olursa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamd. Yuhyi ve yumiit ve huve hayyun la yamut. Bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Çoğunuz bunu ezberlersiniz eğer bunu bir kişi bir mümin çarşıda ve pazarda sokağa çıktığı zaman okuyacak olursa alışverişe çıkmışsınız dükkanınıza gidiyorsunuz eve dönüyorsunuz dükkandan camiye gidiyorsunuz camiden dükkana dönüyorsunuz çarşıdasınız yani velhasıl çarşılar gaflet mahalleridir ve aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar e, yani Cenab-ı sevmediği mahallerdir Rabbimizin o sevmediği mahallere bakınız nasıl nura ve berekete şey, tahvil ediyorsunuz değiştiriyorsunuz bir kişi çarşıda pazarda buz Zikri, bu tesbihi okuyacak olursa Cenabı ı Hak Hazretleri buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam ona bir milyon hasene yazar, bir milyon günahını affeder, bir milyon manevi derece kendisine nasip eder. Bir tesbih, bir nefeste okuyorsunuz ve bütün bunları kazanıyorsunuz. Ecdadımızdan çarşıda işi olmayanlar dahi babacığım sohbetlerde hep bunu söyledi mi bu hatıraydı da söylerdi. Atlarına, eşeklerine binerler, gelirler çarşıda bu tesbihi okurlar, geri, geri köye dönerlermiş. Sırf bu ecra almak için. La la hamd. ve yumiit la yamut. Bi ala kulli kadir. 1 milyon sevap yazılıyor. 1 milyon günah affolunuyor, siliniyor. 1 milyon manevi derece lütfediliyor. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek diliyle biz de bu haberi duymuş oluyoruz. Ettergibi -et ve de ikinci cilt 531. sayfada varmış. Hoca kardeşlerim yazıp da cemaatlerine vermek isterlerse yani hadisi kitapta görelim diyenler için Hatırlatmış oluyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemizi istikamette daim kılsın. Razı olduğu bir ticaret nasip etsin. Maddi ve manevi rızgımızı bol ve bereketli kılsın. Rabbim yüce zatından başkasına bizleri bütün din kardeşlerimizi muhtaç etmesin tertemiz bir kul olarak kalbi selim ile huzuruna çıkmayı nasip etsin inşallah Rabbim nasip ederse gelecek hafta yeni bir konu ile beraber olma ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum dualarınızı istirham ediyorum Cenab-ı Hak gönüllerinizin hayırlı muradatını hasıl kılsın diye de kardeşiniz olarak dua ediyorum hayırlı geceler Allah'a emanet olun efendim